Ey iman edenler savaş esnasında karşı karşıya geldiğiniz düşman birliğine karşı dayanın sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız. Allah'a ve رسولüne itaat edin. Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp zafa düşersiniz. Rüzgarınız kuvvetiniz gider. Bir de tam manasıyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Memleketlerinden çalım satarak, halka gösteriş yaparak savaşa çıkan ve Allah yolundan insanları uzaklaştıranlar gibi olmayın. Allah, onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani şeytan, onlara yaptıkları işi güzel gösterip, şöyle demişti. Bugün, insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım. Fakat, İki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca gerisin geri dönüverdi ve ben dedi sizden uzaham ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum ben Allah'tan korkarım öyle ya Allah'ın azabı çok şiddetlidir o zaman münafıklar ve kalplerinde şüphe bulunanlar diyorlardı ki bu müslümanları dinleri aldatmış halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter çünkü şüphe yok ki Allah, azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler, o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek, canlarını alırken bir görmeliydin. İşte bu, sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığıdır. Yoksa Allah, asla kullarına zulmetmez. Bunların gidişi tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi oldu. Allah'ın ayetlerini inkâr ettiler. Allah da günahları sebebiyle onları bastırıverdi. Çünkü Allah pek kuvvetli, azabı da çok şiddetlidir. Bu cezanın sebebi şudur. Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe Allah da, onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez. Bir de şundan ki, Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Dolayısıyla, herkese layık olduğunu verir. Evet, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi, Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de günahları sebebiyle onları imha ettik. Firavun ve beraberindekileri de denizde boğdu. Doğrusu bunların hepsi de zalim idiler. Allah indinde bütün canlı mahlukat içinde en kötü olanlar inkarcılıkta ısrar edenlerdir ki onlar imana gelmezler. Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında hiç çekinmeden her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir. Onları savaşta ele geçirirsen kendilerine öyle bir muamele yap ki onların arkasındaki bütün Öbür düşmanlara da ibret olsun da akıllarını başlarına alsınlar. Seninle sözleşme yapan bir millette sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti tespit edersen, savaş açmadan önce anlaşmanın artık geçersiz kaldığını ilan et ki bunu bilme hususunda iki tarafta eşit olsun. Çünkü Allah hainleri sevmez. İnkar edenler öne geçtiklerini hiç zannetmesinler. Onlar elimizden kurtulamazlar. Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki, bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir size asla haksızlık yapılmaz. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de yanaş ve Allah'a güven. Çünkü Allah, semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Eğer bir takım hilelerle seni aldatmak isterlerse, hiç endişe etme. Allah sana yeter. Odur ki seni yardımıyla ve bir de mü'minlerle destekledi. Mü'minlerin kalplerini birbirine ısındırıp, bir araya getirdi. Şayet sen, dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile, yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onları birleştirdi. Çünkü O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Allah sana ve seninle beraber olan mü'minlere yeter. Ey Peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı yirmi kişi olursa, iki yüz kişiye galip gelir. Ve eğer siz mü'minlerden yüz kişi olursa, kâfirlerden bin kişiyi mağlûb eder. Çünkü o kâfirler, gerçeği ve akibeti anlamayan bir güruhtur. Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde. Sizden sabırlı yüz kişi Allah'ın izniyle onlardan iki yüz kafire üstün gelir ve eğer sizden bin kişi olursa onlardan iki bin kişiye galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bir peygamberin dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça esirler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz. Dünya meta'ını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığı, daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım. Artık aldığınız ganimetleri helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Ey peygamber! Ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde hayır yani iyi niyet, iman ve ihlas istidadı bulursa, Sizden alınan fidiyelerden daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah Gafurdur, Rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Eğer sana hıyanet etmek isterlerse unutmasınlar ki daha önce de onlar Allah'a hıyanet etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Onları senin eline düşürmüştü. Allah alimdir, hakimdir, her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip, Allah yolunda hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla, Allah yolunda cihad edenlerle, onları barındıran ve onlara yardım eden ensar var ya, işte bunlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret etmedikçe sizin için, Mirasta onlara hiçbir velayet yoktur. Bununla beraber, eğer din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla, onlara yardım etmeniz gerekir. Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir. Dini inkâr edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardımcı olmazsınız. Dünyada bir fitne kopar, müthiş bir bozukluk, bir fesat ortaya çıkar. İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle, onlara kucak açıp yardım eden ensar var ya, işte gerçek mü'minler bunlardır. Bunlara bir mağfiret, pek değerli bir nasip vardır. Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir. Allah'ın hükmüne göre, Akrabalık yönünden yakınlıkları olanlar, birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Muhakkak ki Allah, her şeyi hakkıyla bilir. Tövbe suresi. Hicri 9. yılda, Medine'de nazil olmuş olup, 129 ayettir. Allah ve Rasûlünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar. Bugünden itibaren, yeryüzünde dört ay istediğiniz gibi dolaşın.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 Eğer antlaşmadan sonra yeminlerini bozarlar, bir de dininize hücum ederlerse, artık kâfir güruhunun o öncüleriyle savaşın. Çünkü onların, gerçekte artık yeminleri ve ahitleri kalmamıştır. Umulur ki, hiç değilse bu durumda, inkar ve tecavüzlerinden vazgeçerler. Ahitlerini ve yeminlerini bozup, peygamberi vatanından sürmeye teşebbüs eden bir toplulukla savaşmayacak mısınız ki? Aslında savaşı size karşı ilk başlatanlar da onlar olmuşlardı. Ne o, yoksa onlardan korkuyor musunuz? Ama eğer mü'min iseniz, asıl Allah'tan çekinmeniz gerekir. Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rüsvâ etsin, onlara karşı size yardım edip, zafer yolunu açsın, mü'minlerin gönüllerini ferahlatsın, Kalplerindeki kin ve öfkeyi gidersin. Allah Teala dilediğine tövbe de nasip eder. Allah, alimdir, hakimdir, her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz, Allah sizden mücahede edenlerle, Allah'tan resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri iyice ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı zannettiniz? Halbuki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Müşrikler kendilerinin kâfirliğine bizzat kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini mamur etmeleri kabil değildir. Çünkü onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte daimi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'ı ve ahireti tasdik eden Namazı gereği gibi kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden çekinmeyen müminler bina edip şenlendirir. İşte onlar cennete ve bütün muratlarına kavuşmayı umabilirler. Siz hacca gelenlere su dağıtma ve mescid-i haramı mamur etme işini Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden müminin işiyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar. Allah indinde eşit olmazlar. Allah, o zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez. İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler var ya, işte onlar, Allah indinde daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlardır umduklarına nail olanlar. Onların Rabbi, kendilerinin katından bir rahmete, bir rıdvana ve içinde daimi nimetler bulunan cennetlere gireceklerini müjdeler. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah'ın yanındadır. Ey iman edenler, eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler Zalimlerin ta kendileridir de ki eğer babalarınız oğullarınız kardeşleriniz eşleriniz hısım ve akrabanız ter dökerek kazandığınız mallar kesada uğramasından endişe ettiğiniz ticaret hoşunuza giden konaklar size Allah'tan ve rasulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli ve önemli ise o halde. Allah, emrini gönderinceye kadar bekleyin. Allah, öyle fasıklar güruhunu hidayet etmez. Umduklarına eriştirmez. Şu kesindir ki, Allah, size birçok savaş yerlerinde yardım etti. Huneyn günü de. O gün ki, sayıca çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, ama bu, size fayda etmemişti. Olanca genişliğine rağmen, dünya başınıza dar gelmişti. Sonra da bozguna uğrayarak, Düşmana arka çevirip kaçmaya başlamıştınız. Sonra Allah Resulü'nün ve müminlerin üzerlerine sükûnetini, güven veren rahmetini indirmiş, sizin göremediğiniz ordular göndermişti de kendisini tanımayan o kâfirleri azaba uğratmıştı. İşte kâfirlerin cezası budur. Sonra Allah bu savaşın peşinden onlardan dilediği kimseleri küfürden dönüş yapmaya muvaffak eder.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 O halde bilhassa bunlarda nefislerinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın ve bilin ki Allah ilahi sınırlara saygılı olup fenalıklardan sakınanlarla beraberdir. Hürmetli ayların yerlerini değiştirip ertelemek sadece kâfirlikte ileri gitmektir. Öyle yapmakla Kâfirler büsbütün şaşırtılırlar. Allah'ın hürmetli kıldığı sayıya denk getirmek üzere onu bir yıl helal, bir yıl hürmetli sayarlar ve böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Kötü işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah kâfirler güruhunu hidayet etmez. Umduklarına eriştirmez. Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda seferber olunuz. Emri verilince, bulunduğunuz yere yığılıp kaldınız. Yoksa, ahiretten vazgeçip, dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama iyi bilin ki, dünya hayatının zevki, ahiretin yanında pek az bir şeydir. Eğer topyekün seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de, siz savaşa çıkmamakla, onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah, her şeye kadirdir. Eğer siz, peygambere yardımcı olmazsanız, Allah, vaktiyle ona yardım ettiği gibi, yine yardım eder. Hani kâfirler onu, Mekke'den çıkardıklarında, iki kişiden biri olarak mağaradayken, arkadaşına hiç tasalanma. Zira Allah, bizimle beraberdir. Diyordu. Derken, Allah, onun üzerine sekinetini, huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu, görmediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin davasını alçalttı. Allah'ın dini ise, zaten yücedir. Çünkü Allah, azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey mü'minler! Sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak, hep birlikte seferber olunuz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ediniz. Eğer anlıyorsanız sizin için hayırlı olan budur. Eğer davet olundukları seferde peşin bir ganimet bulunsa ve orta yollu bir mesafe olsaydı mutlaka senin peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara pek uzak geldi. Bununla beraber eğer gücümüz yetseydi muhakkak sizinle beraber sefere çıkardık diye yemin edeceklerdir. Onlar bu yalanlarıyla kendilerini mahvediyorlar. Çünkü Allah, onların yalancı olduklarını kesinlikle bilmektedir. Hay Allah seni affedesece, niçin sence doğru söyleyenler, iyice belli oluncaya ve yalancılar da meydana çıkıncaya kadar beklemeyip, izin isteyen o münafıklara izin verdin. Allah'ı ve ahireti tasdik edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihada katılmama hususunda senden izin istemezler. Allah o takva ehlini pek iyi bilir. Senden katılmamak için izin isteyenler sadece Allah'ı ve ahireti tasdik etmeyenler, kalpleri şüphe ile çalkalanıp şüpheleri içinde bocalayıp duranlardır. Eğer onlar gerçekten sefere çıkmak isteselerdi, elbette onun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah Onların davranışlarını hoş görmeyip kendilerini engelledi ve kendilerine oturun oturanlarla beraber denildi. Şayet sizinle çıkmış olsalardı, bozgunculuk etmekten başka bir faydaları olmazdı. Fesat ve fenalığı arttırmaktan başka bir iş yapmazlardı. Sizi fitneye düşürmek arzusuyla aranıza sokulup entrikalar çevirirlerdi. Aranızda onlara kulak verenler de vardır. Allah, o zalimleri pek iyi bilir. Gerçekten bunlar, daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve işleri ters yüz ederek seni yanıltmaya çalışmışlardı. Nihayet, onlar hoşlanmasa da, hakikat ortaya çıkmış ve Allah'ın emri galebe çalmıştı. İçlerinden bazıları, ''Bana izin ver, beni fitneye ve isyana düşürme, başımı derde sokma'' der. Bilmiş ol ki, Fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem, elbette kâfirleri her taraftan kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse, onlar üzülürler ve eğer başına bir musibet gelirse, içlerinden, neyse ki biz daha önce tedbirimizi almıştık, sorununuzu nasıl çözerseniz çözünüz, deyip senin başına gelen felaketten dolayı, keyifli keyifli arkalarını döner giderler. De ki, Allah, Bizim hakkımızdan ne takdir etmiş, ne yazmışsa başımıza ancak O gelir. Mevlamız, sahibimiz O'dur. Onun için mü'minler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Münafıklara de ki, bizim hakkımızda bekleyip gözlediğiniz iki güzel şeyden, yani zaferden veya şehid olmaktan başka bir şey midir? Biz ise Allah'ın ya kendi tarafından, veya bizim ellerimizle sizi azaba uğratmasını bekliyoruz. Bekleyin bakalım. Biz de bekliyoruz." de ki: "Allah yolunda ister gönül rızasıyla verin, ister gönülsüz infak edin, verdikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Çünkü siz hak yoldan çıkmış fasıklar gürûhusunuz. Bu teberrûların kabul edilmemesinin tek sebebi şudur. Çünkü onlar Allah'a ve Rasûlü'ne karşı inkar ve nankörlük içindedirler. Namaza ancak üşene üşene gelirler. Yardımda bulunurken de, istemeye istemeye gönülsüz verirler. Onların gerek mallarının, gerekse çocuklarının çokluğu seni imrendirmesin. O hiç de önemli değil. Çünkü Allah, bunlar sebebiyle dünya hayatında onlara sıkıntı çektirmeyi, ve canlarının kâfir olarak çıkmasını dilemektedir. O münafıklar, yanınızda, Allah'a yemin ederek, sizden olduklarını ileri sürerler. Aslında onlar sizden değildirler. Doğrusu onlar, kâfirlerin maruz kaldıkları durumdan endişe etmeleri sebebiyle, ötleri kopan bir topluluktur. Şayet sığınacakları bir yer, yahut barınabilecekleri mağaralar, hatta, başlarını sokabilecekleri bir delik bulsalardı derhal o tarafa seyirtirlerdi. Onlardan bazıları da senin zekat ve sadakaları taksim edişine dil uzatırlar. Bu mallardan kendilerine pay verilirse memnun olurlar. Verilmeyince hemen kızıp öfkelenirler. Eğer onlar Allah'ın ve Rasulünün kendilerine verdiklerine razı olsalar ve Allah'ın lütfu bize yeter Allah bize lütfundan yine verir Resulü de bizim istediğimiz sadece Allah'ın rızasıdır deselerdi kendileri için elbette daha iyi olurdu. Zekatlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan görevlilere, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alimdir, hakimdir, her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan bazıları, peygamberi incitmek için o herkese kulak veren safın biridir derler. De ki, evet öyledir ama hep hakkınızdaki iyi sözlere kulak veren biridir. Allah'a inanır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 Hepsinden ahlası ise Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır işte en büyük mutluluk en büyük başarı budur Ey Şanlı peygamber kafirler ve münafıklarla mücadede et onlara karşı sert davran onların varacakları yer cehennemdir ne kötü bir dönüş yeridir orası onlar Allah'a yemin ederek olumsuz bir şey söylemediklerini ileri sürerler Halbuki Küfür sözünü söylediler. İslam'a girdikten sonra inkar ettiler. Başaramadıkları, netice alamadıkları bir takım cinayetlere yeltendiler. Münafıkların, peygambere ve mü'minlere kin beslemelerinin tek sebebi, Allah ve Rasulünün kendi lütfu ile mü'minlerin ihtiyaçlarını gidermesiydi. Onlar tövbe ederlerse, hakların da hayırlı olur. Yok, yüz çevirirlerse, Allah onları dünyada da ahirette de acı bir azaba uğratır. Onlara dünyada ne bir hami ne de bir yardımcı bulunur. Onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişlerdi: Eğer Allah bize lütfundan verirse biz de mutlaka zekat ve teberrüd'e bulunacak ve elbette iyi insanlardan olacağız. Fakat Allah lütfundan onlara servet verince cimrilik edip, mallarının hakkını vermediler. Zaten onlar, yan çizip duruyorlardı. Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeyi adet edinmeleri sebebiyle, Allah da bu işlerinin neticesini, kalplerinde kıyamet gününe kadar sürecek bir münafıklık kıldı. O münafıklar, hala anlamadılar mı ki, Allah, onların sözlerini de, fısıldaşmalarını da bilir. Hem Allah, bütün gaybleri tam tamına bilir. Mü'minlerden kâh, farz zekât dışında gönlünden koparak bağışta bulunanları, kâh, ancak çalışıp didinerek ele geçirdikleri malları bağışlayanları dillerine dolayıp alaya alanlar var ya, işte Allah, onlara alay konusu yapıp maskara etmiştir. Ve onlara gayet acı bir azap vardır. Onlar için, sen ister Allah'tan af dile, ister dileme. Yetmiş kere bile istiğfar etsen, Allah onları asla affetmeyecektir. Evet, böyle. Çünkü onlar, Allah'ı ve Rasûlünü tanımayıp, karşı geldiler. Allah da, böylesi fasıklar güruhunu hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. Savaşa çıkmayıp, Resulullah'tan ayrılarak geride kalanlar, oturmalarından memnun olup, Sevince gark oldular. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmayıp, bu sıcakta sefere çıkmayın, dediler. De ki, cehennem ateşi bundan da sıcak, ona nasıl dayanacaksınız, bunu bir bilip anlasalardı. Öyleyse kazandıkları günahların cezası olarak, az gülsün, çok ağlasınlar. Eğer Allah seni bu seferden, tebükten döndürür de, sen onlardan bir toplulukla karşılaşırsan ve onlar başka bir gazaya çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, benimle beraber asla sefere çıkmayacaksınız. Asla benim maiyetimde düşmanla savaşmayacaksınız. Madem ki önce oturup seferden geri kaldınız, haydi şimdi de geri kalanlarla birlikte oturun. Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze namazını kılma ve kabri başında dua etmek üzere durma çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler onların malları da evlatları da seni imrendirmesin çünkü Allah bunlarla onlara dünyada sıkıntı ve azap çektirmek istemekte ve canlarının kafir olarak çıkmasını dilemektedir Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihada gidin diye bir sure indiği zaman onlardan servet ve imkan sahibi kimseler senden sefere katılmamak için izin istediler ve bırak biz de evlerinde oturan kadınlar ve özürlülerle birlikte oturalım dediler savaştan geri kalan kadınlarla birlikte oturmaya razı oldular kalplerine mühür vuruldu artık onlar anlayamazlar fakat peygamber ile beraberindeki müminler hem mallarıyla, hem de canlarıyla cihad ettiler. Hayırların her türlüsü onlarındır. Felaha erenler de onlardır. Allah, onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oraya ebediyen kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı. Bedevilerden savaşa katılmamak için özürler uyduranlar, hiç değilse, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne bağlılık iddiasında yalancı olanlar ise oturdular. Ne geldiler ne de özür dilediler. O bedevilerden kafir olanlar gayet acı bir azaba maruz kalacaklardır. Allah ve Resulüne sadık kalmak, onlar hakkında iyi düşünceler taşımak şartıyla zayıflara, hastalara ve savaşta harcama imkânı bulamadığından dolayı, savaşa katılamayanlara sorumluluk yoktur. Zira onlar, geri kalmakla beraber, memleketlerinde iyilik ediyorlar. İyilik edenlere diyecek bir şey yoktur. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. Ey Resulüm, Binek temin etmen için, sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak para bulamamaları sebebiyle gözyaşı döke döke dönüp gidenleri de kınamak doğru değildir. Ayıplamak gerekirse zengin ve imkanlı olmalarına rağmen savaşa katılmamak için bahaneler ileri sürenler ayıplanmalıdır. İşte onlar geride kalan güçsüz kadınlarla beraber kalmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar işlerin gerçek mahiyetini bilemezler.